Το σούρου ποιβάνα yes, κρίμους που λέωνα, κρίμους που λέω. Και το κορνιούτι πλιγγες, κάταρες είναι χειροπέδες στον Sana yattı o gelastı, anpiti σαν γιατί με το πού τον το το το ακόμα και λαστώς παράγαλα είναι ανέπτωση το τελευταίο Σουρούπο οι Παναγέα κρύβουν στον αιώνα κρύβουν στον αιώνα Και τα κορμί του οι πληγές καταρές ne kustu eu Herkese merhaba. 95.0 açık radyoda Babilden sonra programına bugün Muammer Ketencold'dan dinlediğimiz bir Apostolos Kaldaras şarkısıyla başladık. Şairin ölümü. Şarkının sözlerini Pythagoras Yazmış, Güler yüzlü şairi şafak vakti Granada'da niye öldürdüler? O ovada buhseler işliyordu, kuşlar ve resm resmediyordu. Alaca karanlıkta Meryemler zeytinlikte ağıt yakarken şairin yaraları da 20. asrın bedduası ve yüz karası oluyor. Güler yüzlü şairi şafak vakti Granada'da niye öldürdüler? Güler yüzlü şairi varın kıyısında niye öldürdüler? O hala gülümseyerek kendisinden akan kanın son kan damlası olmasını diliyor. Federico Garcia Lorca 38 yıllık kısa ömrüne pek çok şey sığdırdı. Tiyatro oyunları yazdı, sahneledi, şiirler yazdı, okudu, kukla oynatarak çocukları mutlu etti, piyano çaldı, geleneksel halk şarkıları derledi, söyledi. Pandomimciydi. Doğayı sevdi. Pablo Neruda'nın deyimiyle o güzel kokular saçan bir Yasemin'di. Orta sınıf bir ailede yetişti ama her zaman ezilenlerin, yoksulların yanında yer aldı. Son derece ince ruhlu ve naif bir şair olan Lorca, İspanya İç Savaşı'nın sürdüğü günlerde, 19 Ağustos 1936'da Viznar, Alfakar yolu üzerinde 3 arkadaşıyla birlikte kurşuna dizildiğinde 38 yaşındaydı. 2018 yılında Babil'den sonra da ben de bir Lorca programı hazırlamış ve Mahir Günşiray'ın sesinden bir Lorca şiirine yer vermiştim programda. 2006 yılında Mahir Günşiray yönetmenliğinde Açık Radyo'da Can Yücel'in çevirisinden hazırlanan Lorca metinleri okumaları vardı. Az önce dinlediğimiz şarkı da yine Mahir Günşiray'ın o yıl yani 2006'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği bir Lorca etkinliğinde Muammer'in Muammerke Tencoğlu'nun yorumladığı bir şarkıydı. Yani 16 senelik tarihi bir kayıt. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek, işte onları topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Aralık Günü Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmişti. Biz de bugün sevgili arkadaşlarım Selim ve Kerim Altınok'la ülkemizde yaşayan engellilerin sorunlarını konuşmaya çalışacağız. Engelli müzisyen arkadaşlarımızdan seçtiğimiz müzikleri, şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Sevgili Kerim, sevgili Selim bir kez daha açık radyoya, Babil'den sonraya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ederim. En son bu yıl 10 Ekim'de. Yani sizin 40. Sanat Yılı konseri öncesinde program yapmıştık Babil'den sonra da. Sonra nefis bir amma konseri hep birlikte yaşadık. Çok güzel bir anı oldu hepimizin hayatında. Açık Radyo'da olmak bizim için her zaman büyük bir mutluluk. Buradan tüm dinleyenleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Eyvallah. Program sizinle yaptığım 7. Babil'den sonra programı hemen hepsinde işte müzisyenliğinizi, satrançtaki ustalığınızı, yazarlığınızı, kitabınızı, radyo programcılığınızı, işte bilgisayar programcılarınızı yani ne diyeyim daha birçok şey var. Hukukçuluğunuzu konuştuk. Yani hepsinde de titizliğinizin, çalışkanlığınızın birinci elden şahidiyim ama sizin bir yönünüz daha var ki ondan pek söz etmedik. Hatta son programdan sonra muhabbet ederken hani bir sonraki programda onu konuşalım demiştik. Sizleri 1989'da tanımıştım ve yani o zaman da sizin gibi görme engelli insanların sorunlarına kafa yoruyordunuz. Örgütlenmeye ve kamuoyunda farkındalık yaratarak toplumsal bir güç oluşturmaya çalışıyordunuz. Biraz bahseder misiniz? Nasıl başladı bu mücadele? Çocuk Çocukluğunuzda en büyük şansınız anneniz Nevin Hanım ve babanız Nurettin Bey'in varlığıydı ama bu olanağa sahip olmayan birçok engelli var, değil mi? Evet tabii ki Türkiye'de engelli olmak zor. Yani dünyada bazı ülkelerde daha şanslı olduklarını düşünüyoruz engellilerin. Yani bizim gibi olan ülkelerde daha da kötü olan ülkeler de var tabii ki. Şimdi bizim örgütlü mücadelemiz 1980'li yılların başına galiba 1981 Rehabilite Edilmiş Görmezler Derneği'nin üyeliğiyle başladı. Ve daha sonra da biz Altı Nokta Köyler Derneği İstanbul Şubesi'ne üye olduk. E, bu ismi özellikle vermek istiyorum çünkü ülkemizin en köklü derneklerinden birisidir. En eski de diyebiliriz 1950'lerde kurulmuştur. <gülüyor> altı Nokta Köyler Derneği. E, ismini de Braille alfabesi Altı Noktadan oluşuyor. Belki biliyorsunuz. <gülüyor> Oradan alıyor Altı Nokta. E, bu dernekte biz tabii çok mücadele verdik. Gerek toplumsal e, mücadeleler, bazen işte bir okula, konservatuara alınmayan bir öğrencinin oraya tekrar yani, alınması için yaptığımız çalışmalar. Ayrıca orada ilk defa bir koro, çok sesli koro, e, görme engellerde oluşan 1994 yılında kurup şefliğini yapmıştık. E, ve 2002-2003 yıldana kadar devam etmişti bu çalışma. Örgütlü mücadele çok önemli. Çünkü bireysel olarak bırakın bir engelliği, herhangi bir insan kendi hakkını istediği zaman, e, aradığı zaman... Çoğu zaman sonuç alamıyor ama bir toplumsal örgütün içerisinde olduğunuzda sonuç çok daha hızlı gerçekleşebiliyor. Ee, bir şarkı arası versek mi? Ne dersiniz? Ne dinleyelim? Bayan verelim. Bir enstrümantal parça. Onur Yılmaz gitarist. Bizim tabii tanıdığımız bir arkadaşımız, genç gitaristimiz. Kendisi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ders veriyor. Çok da iyi bir gitarist. Ondan Yohan Sebastian Bach'ın BW998 sayılı prelidi dinleyeceğiz. Peki, dinliyoruz. Türkiye'de engelli kategorisine giren kaç insan var? Böyle bir veri var mı elimizde? %12 diye bir oran var. Tabii bunun içerisine bütün engel grupları hatta eskiden biz daha Dar kapsamlı bakardık işte görme engelli, işitme engelli, bedensel engelli, zihinsel engelli gibi. Şimdi bunun kapsamı biraz genişletildi. Diyabet rahatsızlığı olanlar, kalp rahatsızlığı olanlar da bunun içine dahil. Dolayısıyla 110, %12 gibi bir rakam çıkıyor ve yani nüfusumuzu yaklaşık 80 milyon gibi düşünürsek 10 milyona yakın bir rakam çıkıyor. Çok yüksek bir rakam. Yüksek bir rakam tabii gerçekten. Yani dünyada da yaklaşık hani Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 1 milyar civarında engelli insan varmış. Yine de ama kullanılabilir bir veri tabanı olmadığından bahsediliyor. Yani en azından kamu hizmeti planlamasında kullanılacak engeller için azınlık deniyor ama <gülüyor> rakamlara baktığımız zaman hiç öyle gözükmüyor. Ama dediğin çok doğru sevgili Ercüment. Yani mesela baktığımızda işte Türkiye'de kaç tane görme engelli üniversite öğrencisi var diye baktığımızda bile Hı -hı. aslında çok sağlıklı rakamlara ulaşamıyoruz. Belki bu rakamlar işte bizim gibi tivil toplum örgütlerine belki verilmiyor. Hani devletin Hı -hı. elinde belki bu rakamlar var ama çoğunlukla çok sağlıklı şeylere, sayılara ulaşamadık yani. Şöyle ilke zaten 2000 yılında yapılmış yani 2000 yılındaki nüfus sayımında böyle bir kategorize edilebilmiş. Düşünebiliyor musunuz yani? Evet ne kadar geç değil Hı. mi? Yani yalnız bir gerçek var ki çok sayıda. Engelli var bu toplumda yaşayan ve bu engellilerin büyük bir bölümü de aynı zamanda oy kullanma hakkına sahip. Büyük bu bir bir da... politik güç aslında. Evet, peki, sadece şey... engeller değil ailelerinde düşündüğünüz zaman aslında çok ciddi bir e, oy potansiyeli ortaya çıkıyor. Bu, peki bu hani 10 milyon engelli içerisinde kör yani görme engelli sayısına dair bir yaklaşık şey sayı var, var mı? Yüzde iki buçuk gibi bir rakam var. Tabii bu da yaklaşık rakamlar bunlar. Bir yani milyonun üzerinde görme engelli var. Çeşitli düzeylerde göremeyen. Yani bunun içerisinde hiç göremeyen de var. Belirli oranda kendini idare edebilecek kadar yani baston, beyaz baston kullanmadan hı hı. yürüyebilen bir e, grup da var tabii ki. Genel anlamda engeller ama özellikle hani görme engelleri konuşursak bu eğitim meselesi nasıl çözülüyor? Yeterince eğitim alabiliyor mu bu? Şimdi ülkemizde 15 tane körlü okulu var. Ne yazık ki diyeceksiniz ki az bu kadar değil daha fazla olmalı. Bu okulları bile dolduramıyoruz. Yani öğrenci bulmakta zorlanıyor okullar. Bunun sebebi de ailelerin engelli çocuklarını, görme engelli çocuklarını okullara göndermemesi. Daha korumacı bir yaklaşımla evimizde olsun, yanımızda bulunsun, göz altında olsun gibi düşünüyorlar. Halbuki eğitim herkes için çok önemli olduğu kadar bir görme engelliği için hayati bir önem taşıyor. Ancak eğitim sayesinde belirli bir yere gelebiliyor. iş hayatında ilerleme şansı bulabiliyor ve topluma e, girebiliyor. Yani siz belki işte o açıdan da şanslısınız. Anneniz Nevin Hanım ve babanız Nuri İttin Bey sizi kolladılar ama korumadılar. Değil mi? Yani düştünüz, kalktınız, kendi yolunuzu kendiniz çizdiniz. Kesinlikle evet. bu bizde böyle yaşandı. Yani üniversiteye e, gelmeden önce, üniversite hayatı sırasında bir de bizim için çok önemli bir dönem var. Rehabilitasyon eğitimi. Bence bütün engellerin bu rehabilitasyon kavramını bir kere bilmesi önemsemesi lazım. Bizim hayatımızı değiştirdi. Yani beyaz baston kullanmak, braille alfabesiyle yazmak, daktilo ve daha sonra da bilgisayar kullanımı. Bunların hepsi rehabilitasyon dönemini bize kazandırdığı özellikler oldu. Ondan sonra hem kendi iş hayatımıza yani önce tabii eğitim hayatı sonra da iş hayatımıza e, bu donanımla başlayınca e, ilerleme şansımız, hayatı sürdürme şansımız çok daha e, kolay oldu. Hı hı. E, bir şarkı arası daha versek mi? Ne dinleyeceğiz? Ne var sırada? Sırada yine e, Onur Yılmaz ile e, benim, yani Selim Altınok, Onur Yılmaz ikilisi. Gitar mandolin. mandolin. Evet, gitar mandolinle ile Hora Staccato. Bu Rumen bir kemancıdır e, Hora Staccato. E, bunun bestecisi hı hı, e, Diniku, Diniku'nun Diniku. Horas Takado adlı eseri. <Gülüyor> Siz 13 yaşında görme yetinizi kaybettiniz değil mi? Evet. Bizim aslında doğuştan gelmekle beraber bu göz rahatsızlığımız diyelim. İşte o yaşlarda, 12-13 yaşlarında daha belirginleşti. Yani yazıları okuyamaz hale geldik. Dolayısıyla biz başlangıçta körlü okuluna gitmemiştik. O zaman düşünün ki yani biz bir körlü okuluna gidebileceğimizin dahi farkında olmamışız. Ve öğretmenler tarafından da uyarılmamışız ve Normal okullarda başladık eğitime. Aslında bunun artıları da oldu belki bize. Daha fazla toplum içinde hani çok fazla hmm. lokalize olmamak anlamında. Tabii daha sonra fark edildiğinde artık e, okullarda işte yazıları okuyamadığımız için ve sınavlara yazılı girmek durumunda olduğunda bir rapor aldık ve e, sözlü olarak devam ettik. Türkiye'de ülkemizde liseden itibaren zaten körler için özel bir eğitim kurumu yok. E, lise ve üniversiteyi e, diğer gören arkadaşlarımızla birlikte okuyoruz. Ee, bu güzel de bir şey aslında ee, ve yol bu şekilde devam etmiş oldu. Geleneksel, tıbbi, bireyci bir model var. Bu belki hani engeller üzerinde negatif baskıyı besleyen, yani onları öteki kılan da bir model değil mi? Yani işte biz iyiyiz de öteki olan kötü gibi. Yani sosyal dışlama ve ayrımcılığa maruz kalma. Bu duyguyu yaşadınız değil mi siz de diğer engelli evet, insanlarımız gibi? Tabii yaşadık. Bu bir bizim bunun için koyduğumuz isim aslında artık kanunlarımıza da girdi ayrımcılık diyoruz yani hı hı. ayrımcılık yapmak yapılması ve tabi pozitif negatif ayrımcılık var evet. aslında yani pozitifini de çok istemiyoruz hı hı. yeter ki e, eşit, olması gereken yani. eşit evet. eşit yaşama gibi bir şeyi olması olmasını istiyoruz yani bir engelli engelli olmadığı nasıl hissedebilir hı hı. sokağa çıktığında bizim için konuşuyorum veya bir ortopedik engelli için hı hı. bir kaldırımdan rahat yürümekle Elimde ben bastonla yola çıkmadan, yani o kaldırımlar boş olmadığı zaman maalesef yola çıkıyoruz. Araba geliyor arkamızdan, karşımızdan. E, o riski göze alıyoruz. Çünkü gitmek zorundayım ben bir yere gidiyorsam işe gidiyorum. Arkadaşıma gidiyorum, derneğime gidiyorum. E, o yolda yürümek zorundayım ama işte engelleniyoruz. Çünkü kaldırımlar doldurulmuş oluyor. Kimi e, belki esnaf çeşitli şeylerini çıkarıyor ortaya işte. Sandalyelerin çıkartan oluyor, tezgahını çıkartan, bu tür aslında küçük şeyler yani bizleri engelleyen çok da büyük değil. Ama öncelikle bir farkındalık olması gerekiyor toplumda. Aslında şunu söyleyebiliriz Milan Kunderen bir meşhur sözünden yani uyarlayarak sıradan olmanın dayanılmaz hafifliği. Bir engelli birey de aslında bunu istiyor, yani içi bunu istiyor. Özel işte çok böyle ne. Çok ekstra bir muamele görmek istiyor. Artı yönde ne de eksi yönde olumsuzlanmak istemiyor. Yani siz e, herhangi bir engelsiz birey sokakta yürürken e, yanından geçen birisi ona bakıp da böyle, cık cık cık, vah vah vah der mi? İşte bu bir görme engelli için denebiliyor mesela. Elinde bastonla geçiyorsun evet. ama düzgün de yürüyorsun. Mesela bu, bu tür davranışlar e, bir Tabii ki bir insanın psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. E i̇şte bunlar burada sadece engelli bireyin eğitimi değil, belki toplumun Top, eğitiminden de e eğitim. söz etmek gerekiyor. Doğru, doğru. Yani şöyle aslında hani ırkçılık gibi, cinsiyetçilik gibi ya da ne bileyim in inanç temelli ayrımcılık gibi yani bir sosyal bir baskı kuruyor. Yani bu ötekileştirme aracılığıyla değil mi? Yani Kesinlikle. bu anlamda da sosyal izolasyon, yalnızlaştırmaya karşı da aslında toplumsal bir farkındalık eğitimine ihtiyaç vardır diye düşünüyorum ben de. Peki yerel yönetimler engellilerin yaşayacağı bir kent için çok önemli ama örneğin İstanbul'da yaşıyorsunuz, Bakırköy'de. Bir değerlendirmenizi istesem sınıftan Şimdi... geçiyor mu bu Bakırköy <gülüyor> ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri? Vallahi ben İstanbul bazında daha çok konuşmak istiyorum. Kendi ilçemiz için de aslında aynı sonuç ortaya çıkacak. Birçok yerde zorluklar var. Söylediğim gibi yani kaldırımlardan tutun da işte bir yere gidiyorsunuz. Yine burada tabii toplumun bilinçlendirilmesi de ortaya çıkan bir şey. Örneğin bir asansör var. Engeller için yapılmış. Metro asansörü. Bakıyoruz önü dolu. Herkes biniyor. Engelli kişi dışarıda kalabiliyor. Yani biraz toplumumuzda böyle bir farkındalık da demeyeyim de hani kolayına kaçma var işin. Aslında o benim farkımda ama ya ben de acelem var. Ben de Bilmek istiyorum diyor. Öyle geçiyor. Yani bir yönü bu. Onun dışında biz aslında şunu da arıyoruz. Toplumda hep beraber olmak, beraber yaşamak. Örneğin bir müzikal çalışma yapıyorsak... ...ben kendi çalışma alanımız olduğu için müzik de şimdi. Evet. Veya sporcuysanız spor alanında. Spor salonunda engelliyle, engelsiz... ...o anda spor yapan kişinin birbirine yakın şekilde bu işi yapabilmesi lazım. Biz müzik yapıyorsak işte bir koromuz var şimdi... Bu koro çalışmamızda da engel, engelsiz hep bir arada oluyoruz. Hayatı paylaşmak önemli. Gezmeye gittiğimiz zaman, sinemaya, tiyatroya, konsere gittiğimiz zaman hep birlikte olmak istiyoruz. Kol kola olmak istiyoruz. Kesinlikle engellilerle oluşan bir vardı eskiden böyle düşünceler. Ya bunları bir yere toplayalım da orada kendi rahat yaşayabilecekleri bir ortam oluşturalım. Orada yaşasınlar. Rahat etsinler, düşmesinler, kalkmasınlar. Bu bir izolasyon, tam bir ayrımcılık ve engelliği en çok engelleyen, ona en çok yaralayan evet. düşüncelerden bir tanesi de buydu. Çok şükür biraz aşıldı diyeceğim yani ama. Şimdi, bu engellilik şey, kategorilerini sayıyoruz ya işte ne bileyim işte görme engelli, ortopedik engelli ama toplumsal olarak bence birçoğumuz engelliyiz. Yani empati engelliyiz, sevgi ...sevgisizlik gibi bir sorunumuz var. Değil mi? Yani... Aslında engel öyle bir şey ki... Yani evet. Bugün bir insanın... ...işte diyelim ki orta boylu bir insan... ...veya kısa boylu bir insan... ...uzanıp eğer çok da yüksekte olmayan bir ampülü... ...değiştiremiyorsa... ...o da aslında ampul değiştirme engelleri mi diye... ...yani evet, evet, çok... ne yapıyor? Sorunu nasıl çözüyor? İşte ayağının altına bir tabure veya sandalye koyuyor. Aslında engel... ...hani mavi gözlü olmak... Evet. E veya işte kahverengi göz olmak arasında bir fark var. Görüyor olmak var, veya görmüyor olmak var. Bu düzeyde olması lazım ama yaşantıdaki yanlış gelişen şeyler engelleri ortaya çıkarıyor. Aslında evet. biz engelli değiliz. Yani engellenmiş olduğumuz belki söylenebilir. Doğru. Bir de şey hani dilimize de yer etmiş aslında. Bu çok bence önce buradan değişim buradan başlamalı. Yani ne diyeyim i̇şte kör sağır iktidar diyoruz. Politik körlük deniyor. Ne bileyim i̇şte körle yatan şaşı kalkar filan. ya yani bunlar... Olumsuzdama var. Kabul edilemeyecek edemiş. şeyler. Aynen yani, yani bu hani eşitsizliği önce bence dilde başlatmamız gerekiyor. Bunları silmeliyiz. Yani özellikle siyasetçilere buradan seslenelim. Yani onlar başlarsa belki toplumda arkasından devam eder. Yani. Evet. Bir şarkı arsıa versek mi? Ne var sırada? Güzel olur. Şimdi yine bizim yakın çevremizden genç bir kemancı Bilge Özel kendi düzenlemesiyle Ah bir ataş ver adlı türküyü türkü dinliyoruz. Peki. Teodol toplumlarda yani evde, sokakta, tarımda insanlar orta çağda yetenekleri ölçüsünde toplumsal yaşamın içinde yer alabiliyorlardı. Yani yeteneklerine göre çalışıyorlardı. Fakat hani endüstriyel e, dönemler yani kapitalizm başlayınca işte neydi? Hız, kar ve zaman en değerli şey kapitalistler için. Ve yani üretim süreçlerinin dışında da kaldı engelli insanlar. Tabii şimdi biz hani... Daha böyle adil sosyalist bir dünyayı beklemek gibi bir lüksümüz yok. Bugünden bu şeye çözüm aramak zorundayız. Çalışma yaşamı içinde engellilerin durumu ne diye sorsam? Şimdi sosyal bir düzende herkesin yapabileceği bir iş var. Eğer eğitimini de almışsa bir görme engelli veya başka bir engeli olan kişi çalışır, hayatını kazanabilir. Ve çok çok önemli bir şey. Çalışmanın önemi sadece maddi kazanç elde etmek, hı hı. maddi olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmekle alakalı değil. Düzenli olarak evinden çıkıp topluma karışmak, her gün gidip akşam tekrar gelip evinin kapısını açıp hı hı. huzurla çalıştım, yoruldum diyerek girebilmek bunlar çok önemli. Şimdi ülkemizde son yıllarda belirli bir çalışma var, daha doğrusu ilerleme var diyebilirim. Belirli bir kota var. O kota, kotanın doldurulması söz konusu. Hı hı. Bu konuda eskisine göre daha dikkatli davranıldığını görüyoruz. Ve birçok arkadaşımız da iş buldular ama hala iş bulmanın ötesinde daha evinden çıkmayan, eğitim almayan çok sayıda engelli var. Ailelerin bilinçlendirilerek çocuklarını topluma katılmak, derneklere, sivil toplum örgütlerine üye olmak konusunda biraz bilinçlendirilmesi lazım. Çünkü örneğin biz nasıl iş bulduk? Çalıştık, okullarımızı tamamladık, rehabilitasyon eğitimimizi aldık, kuruşlarımızda üye olduk ve ondan sonra takip ettik. Bizim dönemimizde de birçok arkadaşımız işe girdi, hep şöyle oldu. Dernekte işte bir koro çalışmasında ben şuraya müracaat ettim. Onu söylüyor, öbürü ondan duyuyor, o da müracaat ediyor. Yani o toplum içerisinde olmakla birbirini etkileyerek, motive ederek de biraz hayata katıyorsunuz arkadaşlarınız. Son yıllarda şunu da vurgulamak isterim. Bilgisayarın ve yani yazılım sektörünün gelişmesi aslında bir görme engel veya engellerin iş yapabilirliğini çok arttırdı. Bu anlamda herhangi bir engeli olmayan yazılımcıyla işte tekerlekli sandalyede oturan veya görme engelli olan bir yazılımcının artık üretim gücü arasında pek de bir fark kalmadı. Bunu açıkça ifade etmek lazım. Yalnız şöyle bir ilginç durum var. Evet biraz ben Selim söyledi yani işte engellerin işe alınmasıyla ilgili bazı olumlu gelişmeler oluyor. Ama işe alındıktan sonra o engellinin kendi vasfında bir alanda istihdam edilmesiyle ilgili hala problem var. Hı hı. Yani diyelim ki bir görme engelli birey işte hukukçu ya da başka bir üniversiteyi bitirmiş bir dalda uzmanlaşmış. Ama onu işe alan bir kamu sektöründeki bir daire ondan yeterince faydalanmayabiliyor. Ya onu direkt olarak işte santral operatörü olarak değerlendirmeyi düşünüyor veya işte danışmaya belki oturtmayı düşünüyor ama kendi direkt mesleğini yaptırma konusunda çok fırsat sağlanmadığını maalesef hala görüyoruz. Hı -hı, Bunu da almak lazım. Ya belki de hani şey çalışamayacak durumda olan engelliler için temel yurttaşlık geliri gibi bir rakam bile e, düşünülebilir yani değil mi? Bu var. Bu e, var. Bu, bu, var mı bu? Evet hmm. böyle bir uygulama hmm. ülkemizde var. Ee, yani mevzi, sınırlı bir rakam da olsa yani, hani yani yeterlidir veya yeterli bu tartışılabilir ama hmm. ülkemizde e, böyle bir şey var hmm. maaş var. Bir şarkı de, e, daha dinleyelim mi? Ne çalalım? E, o zaman Figen Genç'ten bir Azeri şarkı dinleyelim o güzel tatlı sesinden. az önce dedik ya işte hani toplam rakam itibariyle bir oy potansiyeli. Siyasi partilerin bu engelli sorunlarına yaklaşımıyla ilgili ne diyebilirsiniz? Genellikle... Ayrımsız, sağa sol. Genel evet, anlamda ya, soruyorum. Yani seçim yani. zamanlarında belirli bir hareket oluyor. Derneklerimize çok gelen siyasetçiler olmuştur. Bunu biliyoruz. Hı hı. Yaşıyoruz. Ama bu sınırlı bir dönemde oluyor genellikle. Ondan sonrasında Yine engelli konuları işte 3 Aralık gününde ya da Mayıs ayının 2. haftasında işte sakatlar haftasında böyle bir takım o güne mahsus geçiştirme faaliyetleriyle, şekli, etkinliklerle bir kutlama gibi adeta ya da bir ne bileyim o, o gün işte o anda sizi önemsiyoruz gibi sanki yasak savmak cinsinden yapılıyor. Yani siyasi partilerden bizim beklediğimiz şu, engelli konusuna gerçekten, bu işi e, bilen e, özel engelli kişileri de alarak aralarına e, bir çözüm aramaları e, var. Tabii ki bu tür çalışmalarda var ama çok az e, bizi temsil edecek kişiler görebiliyoruz mecliste ya da diğer hani belediyelerde, işte belediye meclislerinde. Bence engelliyi yine tabii ki en, en iyi engelli temsil eder. E, bu kotaların da burada konması lazım. Yani nasıl çalışma kotası varsa işe alınırken yani iş yerinde çalıştırılacak engelli sayısı bir, belli bir kota'ya bağlandıysa bence seçimlerde de temsil e, noktasına gelecek insanlar mutlaka belli sayıda aday gösterilmeli ve e, bu adaylar meclise girmeli hı hı hı. böyle bir şey yok şu an peki anda. bu engelli STK'larının e, hani 10 küsur milyon insandan bahsediyoruz önemli bir güç bir araya gelip böyle bir daha güçlü bir talep yaratma gibi bir çabaları olmuyor mu? Birçok STK o, var bildiğim kadarıyla. Bunu da söylemek lazım. Aslında genel olarak e, ülkemizde 12 Eylül darbesinden sonra hmm. getirilen yasalarla beraber ülkemizdeki engelli hareketi aslında biraz bölündü ve bu aslında bu yapı devam ediyor. Bunun sebebi de dernek kurma işlerinin çok zorlaştırılması. Derneklere e, kurduktan sonra da işte üye oldunuz veya yönetime geldiniz en ufak bir şeyde hemen başınız Derde girer. Yani mahkemelere evet. düşersiniz. Anlıyorum. Böyle bir şey var. Bu çok caydırıcı oluyor. Çok tereyi. caydırıcı. Ve hmm. çok fazla sayıda engelli derneği, yani yok değil, epeyce derneğimiz var. Buralara üye olan kişi sayısı çok az. Yani hmm. bir baktığınızda evet. ülkemizde hani sivil toplum örgütleri tam kaç üyeniz var derseniz topladığınızda Engellilerin herhalde yüzde bir kadar bile çıkmaz. Öyle Ama diyeyim. bu genel bir sorun. Mesela Yunanistan nüfusunun 3 katı kadar STK üyesi varmış Yunanistan'da. Bir düşünebiliyor evet, musunuz? Demek ki yani bir birey. Yani bir, Evet <gülüyor> yani bu genel diyorum. anlamda bir toplumsal mesele aslında. Var. Bizim. Mesela Amerika'da da ortalama her vatandaş 5 sivil toplum örgütüne üyeymiş bunu duyduk. Ve orada sivil toplum örgütlerinin referansı çok önemli. 20 yıl oldu değil mi? Amerika'ya da gittiniz. Değerlendirebilir misiniz? Oradaki bu engelli hareketinin durumu. Orada daha disiplinli bir çalışma var. Hangi yıl gitmiştiniz? 2004. 2004 senesinde Amerika'da bulunduk. Yaklaşık 20 yıl öncesi dediğin gibi. Hı -hı. Daha disiplinli bir çalışma görmüştük. Engelliye daha çok güvenerek, yani onu korumaktan ziyade ona güvenerek bir yaklaşım geliştirmişler. Örneğin oradaki rehabilitasyon merkezinde yemekhane yoktu. Biz rehabilitasyon merkezinde kaldığımızda dışarı gidip kendimiz bir lokanta veya işte yemekhane bulup oradan yemek yemek zorundayız. Diyor ki yani sen burada bu kadar gelmişsin eğitim alıyorsun. Çık bakalım dışarıda kendi yemeğini bul. Veya alışverişini yap. Yani o Korumacı tavır orada yoktu. Ee, yine başka gördüğümüz şeyler şunlardı özellikle iş yerlerinde çalışma ortamının engelli çalışana uygun hale getirilmesi konusunda müfettişler çok titiz davranıyor ama ciddi cezalar var. <gülüyor> mesela bir iş yerinde eğer teker sandalye e, kullanımı ve onun girebileceği bir tuvalet yapılmamışsa o Bu ruhsat verilmiyor. Ruhsatı alamıyor. Bu <gülüyor> net. Daha neler gördük mesela? Ee, ...çok enteresan orada. Yani mesela orada pek kota yok. yani gör, bir şey bir, Veya işte erken emeklilik yok... ...engeller hmm, için hmm. çok enteresan. Ama e, engellerin genel olarak... ...toplumdaki kabul görme oranları... ...çok daha yüksek ve çalışabilme oranları... ...çok daha yüksek. Kota. Ee, orada mesela şeyi gördük. Ee, i̇şte bankalarda falan... ...bir özellikle bir kör programcının... ...çalışması çok olağan bir şey. Çok sıradan sayılıyor. Hmm. Yani sözü bile edilmiyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani kota derken %2 çalıştıracaksın diye bir mecburiyet koymamış orada federal tamam. hükümet ama ondan fazlasını çalıştırıyor birçok yer çünkü yetenekli istifade edebiliyor o engelden evet onu değerlendirebiliyor 20 yıl önce Amerika'ya gittiniz ve döndükten sonra bu deneyimlerinizi burada paylaştınız mı? Ya da o yönde çabalar gösterdiniz mi? Evet, bir, bir kitabımızı sen de biliyorsun, evet, bizim evet. kitabımızdan zaman, zaman hep bahsedersin. Evet, evet. Karanlığın Rengi Beyazı kaleme aldık. O Hı -hı. kitabın içerisinde hem kendi yaşam öykümüz hem de bir bölümünde de Amerika seyahatimizde gördüklerimiz, oradan elde ettiğimiz yeni fikirler, düşünceler. Bunları paylaştık. <gülüyor> ee, ayrıca şeyde vardı. Orada biz ilk defa işte internet üzerinde görmeyenler için sesli ve yazılı dijital kütüphaneyi görmüştük. Buraya geldiğimizde tam e, biz de o kitabımızda bu konuyu yazarken ve bu konuyla ilgili konuşmalar yaparken işte ülkemizde de mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde Getem. Daha sonra da birçok sesli kütüphane internet üzerinden kuruldu. Yani öyle onlar sanki birbirine denk geldi gibi oldu. Bu konuda sizin de bir öncülünüz var ama değil mi? Onu atlamamak lazım. Bir çok tabii severek uğraştığımız bir alan. Ee, şu anda yani, dört kütüphane'nin hâlde değil mi kurucu, kurucu danışmanlığı yaptık evet. görme yani, engeller için. İki Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin görme engeller bölümü e, orası kaset ile çalışıyordu. 1992 yılında kurulmuştu. E, 2003 yılından itibaren e, bizim yani danışmanlığımızda olan bir projeyle ilk defa bilgisayarlı kayıt sistemine geçildi. Daha sonra kabartma printerlar, yazıcılar alındı oraya. Bakırköy'de yine Rıfatılgaz İlçal Kütüphanesi'nde böyle bir bölüm kurulduk. Beraber kurmuştuk. Yani devam ediyor. Öğrendiklerinizi, yeteneklerinizi sizin gibi görme engelleri için de kullandınız. Örneğin onların hayatını kolaylaştıran bilgisayar programları yaptınız değil mi? Yanlış mı? Evet, Hatırlıyorum. Evet. Bilgisayar, bilgisayar eğ eğitim, eğitim verdik hem yani, birebir yani daha doğrusu sınıfta yüz yüz olarak hem de daha sonra da bunu e, yani dijital ortama taşıyıp işte çeşitli eğitim CD'leri ve tabii şimdi de YouTube'dan e, bir birtakım eğitimler işte mesela kabartma nota eğitimi Heh, evet şimdi onu soracaktım onu, onu ben Hı -hı. çok o e, kadar mutlu olduğum bir alan. Eee Braille kabartma nota eğitiminin e, ben hem görselleriyle hem de sözel anlatımlarıyla 9 saati bulan ve işte 56 derse bölünmüş bir Hı -hı. YouTube eğitim seti hazırladım. YouTube'da bunlar erişilebilir. Satranç, yani bizim için çok önemli satranç, milli satranççı olarak görme engeller, milli takım sporcusu olarak. Hı -hı. Onun da yaygınlaştırılması için körler okullarında değerlendirmek üzere bir kabartma satranç kitabı yazdık. Ve bunun baskısı yapıldıktan sonra biz bu kitaplarımızı 14... Okula yani 14 Körler Okulu'na hediye ettik. Şu anda orada gençler kitapları okuyarak satranç öğrenmeye başlıyorlar. Satranç eğitimi de veriyorsunuz değil mi? Hatta bir öğrencinizin küresel çapta bir başarısı Evet bizim oluşturdu. bir öğrencimiz daha Türkiye şampiyonu oldu. Şu anda da ülkemizin en iyi satrançılarından birisi. Bu arada yine birçok gören arkadaşımızı, satranç arkadaşımızı da sağ olsunlar onların da katkılarıyla sesli olarak satranç kitapları okunması gündeme geldi. Birçok arkadaşımız bizim ricalarımızla birçok kitapları seslendirdiler. Onlar da şu anda ülke içerisinde dolaşıma girmiş durumda sesli kütüphanelerde. Çocukluktan beri sanatla uğraştınız. Yani sanatın yaşadığınız bu hani engelliliği aşmadaki önemi nedir diye sorsam. Valla hayatı bize geri veren öyle diyeyim sanat yani yaşanır kılan diyelim yaşanır kılan hı hı. anlamlı kılan sanat e bu tabi sanat derken hem müzik kastediyorum Tabii. hem de edebiyatı e, da kastediyorum. İyi bir okursunuz yani aynı zamanda kitap... yazarsınız. Evet, yani kitap okumak hayatımızın çok önemli bir Zaten güne kitap okuyarak başlıyoruz sabah. Sesli kitaplarımız hemen başucumuzdadır. mp çalarlarımızın içinde sesli kitaplar. Ama müzik tabi ayrı bir yer. İlkokuldan itibaren başlayıp enstrüman çalarak geliştirdiğimiz, daha sonra konservatuara gitmek istediğimiz bir dönem var ortaokul yıllarında ama henüz kabartma notayı, kabartma yazıyı ve notayı bilmediğimiz için böyle bir imkanımız olamadı. Ama üniversite yıllarında artık rehabilitasyon eğitimi alıp kabartma yazıyı ve sonrasında kendi kendimize braille notayı öğrendiğimiz için konservatuar sınavlarına girdiğimizde müzik kulağımız da iyi olduğu için sınav sonucu başarılı oldu bizde ve konservatuarda da okuma imkanı bulduk. Daha sonra işte kurduğumuz korolar, orkestralarla ama hep engelliler, engelsizler bir arada olmak üzere. Yani asla tabii. sadece körler korosu tabii, tabii, tabii. kurmadık veya körler evet. orkestrası kurmadık. Çünkü biz toplumun yani bir arada... Eşit bireyleriz. Hep her birimiz tabii. Evet. Bu şekilde hayatımızdan şu, hani şu anda da bir koro var. Biraz söz eder misiniz? Aslında dinleyicilerimiz e, bilgi e, duyar. Odeon Oda Korosu Bakırköy'de, Bakırköy Halk Eğitim Merkezi içerisinde çalışmamızı başlattık. Ee, yine Körler ve Gönüllüler Derneği'nde e, desteği var. Gerçekten bu çalışmamızda çok büyük desteği var. E, şu an bir genç e, yine müzik öğretmeni arkadaşımız, kardeşimiz. E, kendisi yine görme engellidir. E, Özlem e, Erten Yeter arkadaşımız. E, koromuzun hem eğitmeni hem de şefi. Biz de koordinatörüyüz içerisindeyiz. Çok güzel. Elimizden geldiği kadar hem de koroda baslarda oturduk şarkı söylüyoruz. Aslında bu koro 1994 yılında e, bizim Altınolta Derneği'nde kurduğumuz ilk çok sesli koronun devamı diye düşünüyoruz. Aynı ismi e, kullanıyoruz. Çünkü hala o korodan e, bizler dahil olmak üzere içimizde arkadaşlarımız var. Güzel. Tabii ki yeni nesil de gelmiş oldu katılmış oldu. Çok heyecanla, her hafta sonunu heyecanla çektiğim, yani hafta sonu o günün cumartesi gününü heyecanlar. Bir Odeon Oda Korosu'ndan bir şarkı dinletebilir miyiz, dinleyebilir miyiz dinleyicilerimizle birlikte? Odeon Oda Korosu'nu eski dönem kayıtlarından bir parça sunalım. Çünkü yeni dönemde henüz tabii çok evet. parçalarımız yeni tamam. ve çalışmalarımız yeni başladığı için de henüz kayıt yapmadık. Dinleteceğimiz parça entaresi ala benziyor. Muammer Sun'un, sunun düzenlemesiyle. düzenlemesiyle peki dinliyoruz. Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay. vay vay? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay? Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay? Gün doğulisi bana benziyor Tarişi ana bana benziyor Çiçek alişi bana, bana, bana benziyor Benim yarim bana benziyor Benim yarim buna benziyor o, o. O ne çare o nişanghdıdır kaytan bıyıklı delikanlıdır şekerle besim vay vay Haymaklı mısın, vay şekerle besim vay vay vay vay vay vay kaymaklımısın vay vay vay vay vay aslında hani bir programa sığdırmak mümkün değil tabii bu engelli meselelerini çözüm önerilerimiz ama programın sonuna da geliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum, yani ancak dışarıdaki koşulları eşitleyerek bu sorun çözülebilir diye düşünüyorum ben. Denkleştirme, hani yani engelli bireye göre tüm ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel tüm koşullar denkleşince ancak engellilik durum ortadan kalkabilir diye düşünüyorum ama ne dersiniz? Hmm. Güzel düşünüyorsun, doğru söylüyorsun. E aslında tespitin son derece doğru. Yani bir toplumda dediğim gibi herkes aynı şeyi yapabildiği oranda aynı haklara yani sadece sahip olmak evet. yetmiyor. Hı -hı. Onları kullanabildiği oranda herkes aynı mutluluğa sahip olduğu anda bence o zaman gerçekten eşitlik olacak. Yani şimdi biz hayatta işte refah açısından veya işte fırsat eşitliği açısından neyi hep altını çiziyoruz? İnsanların eşit olması, eşit evet, sahip olması. Evet, evet. Aslında e, yani burada işte engel tabii ki bir fark oluşturuyor ve ama o eşitlik ilkesi burada da geçerli. Yani e, engelli veya bir engelsiz birey arasındaki o fiziki farklılığı bir şekilde kapatarak e, yani yola normal eşit bir şekilde devamımızın sağlanması gerekiyor. Yani beklenti bu aslında. Doğru, doğru. Yani politik bir mesele bu. Demokrasi sorunu bu. Kesinlikle. Nasıl ki evet. e, işçinin sorunu varsa, ne bileyim LGBT bireylerin sorunu varsa... Evet. Yani aynı. Onun gibi bir mesele bu. Yani çözümü de politik bence bunun. Cümle daha eklemek Doğru. isterim burada. E, Görme engelliler camiası olarak şurada işte belli bir sayıda insanız. Yani e, yine de yani milyon diyoruz ama tabii evet. tam e, görmeyenler dediğimizde herhalde biraz daha düşecek bu rakam. Şimdi bu kadar kişinin e, tam o, o olarak <gülüyor> okuru yazar olması için bir braille e, cihaz var. E, kabartma ekran dediğimiz bizim. <gülüyor> yani örneğin devlet bir karar alsa hesaplamıştık zamanında bu herkese birer tane bu cihazdan verilse e, 10 milyon doların içindeydi ki yıllar önce yaptığımız hesap. Şimdi bu rakamlar biraz daha küçüldü. Hı hı. Yani bu siyasi iradenin siyasi erkin karar verebileceği bir şey. Doğru. Yani Doğru. eğer bunu bir 10 milyon doları bu işe ayırdık deseler bütün Türkiye görme engelleri teorik olarak da olsa okur yazar hı hı. haline gelir. Braille alfabesini öğrenip o cihazla e, gazeteleri herkesle birlikte aynı günü gününe okuyabilir. Evet, en basit talep. Peki son olarak ne demek istersiniz? Programı kapatıyoruz yavaş <gülüyor> evet. yavaş. Valla e, öncelikle e, açık radyoya ve e, tabii e, sana çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günü anarak e, toplumdaki e, bir yani, aslında e, farklılık ama aslında eşit olması gereken bir farklılığın <gülüyor> altını çizdiğin için Çizmeye vesile olduğun için sana çok teşekkür ediyoruz ve bütün dinleyenlerimize, Açık Radyo dinleyenlerine buradan çok sevgiler gönderiyoruz. Ben de farkındalık konusunda katkılarından dolayı Ercüment sana teşekkür ediyorum. Bizim için Açık Radyo'da olmak her zaman büyük bir mutluluk, büyük bir onur. Buradan tekrar saygılar, sevgiler Şey Bu yedinci programdı. O zaman sekizinci program için i̇şte Mayıs diyelim mi yine? Engeller Haftası'nda devam edelim konuşmaya. Hay hay, tamamen <gülüyor> tabii, memnun Şey programı Karaipler'den, Porto Rico'dan bir gitar ve vokal ustasıyla kapatalım mı? Yani ha. işte bu şimdi kaydı biz Cuma günü yapıyoruz. İstanbul'un bu yağmurlu gri atmosferini, yani işte ülkemizde ve dünyada yaşanan bu bilinmezliklerle dolu kaotik günlerin sıkıntısını, hüznünü işte az da olsa dağıtacak, yani insanı farklı duygulara, farklı dünyalara sürükleyecek. Benim çok sevdiğim bir şarkı. Yani sanıyorum tüm zamanlarında en sevilen şarkılarından bir tanesidir bu Jose Feliciano'nun şarkısı Rain. Bunu da kapatalım mı Ağlar, programı? Benim idolümdi. Yani tam gitar çalmaya başladığım işte 1978-79 yıllarında ilk kez bu şarkıyı dinlemiştim, hayran olmuştum ve ah ben de böyle gitar çalabilsem demiştim bu şarkı yani hani adeta hani gitarın seslerine yağmur damlalarını saklamış gibi bir <gülüyor> şey 1965-80 arası fırtına gibiydi yani işte California Dream Mary Gypsy, Angela gibi şarkıları değil mi evet. 1965 doğumlu ve 77 yaşında Türkiye'yi de çok gez gelmiş e bundan evet. birkaç yıl önce de biz Mersin'de aynı festivalde çaldık e ama bir gün farklı maalesef Onunla tanışma fırsatını kaçırdık yani ondan bir gün sonra oraya vardı. Ya hatta şöyle hani Türkiye'ye her geldiğinde Boğaza götürüyorlarmış onu yani bize artık demiş yani ben hani görmeyen bir insan ne anlatacaksın hani şöyle diyorlardı acaba hani görmediğiniz gibi Sait Halim Paşa yalısı filan diye mi? <gülüyor> sonra bir soruk gelişi de Mısır Çarşısına götürmüş bunu şey işte mihmandarı e, tabii Mısır Çarşısı lokumlar şekerler e, kokular. <gülüyor> şey menajeri yaklaşmış yani Felisyen'i öldürmek mi istiyorsunuz? O şeker hastası. <gülüyor> ya yani böyle bir şey anısını anlatmıştık. <gülüyor> Programın sonuna geldik. Babil'den sonranın bütün kayıtlarına program arşivinden ulaşabilirsiniz. Babil'den sonra Facebook sayfasının hemen başında arşiv linkini bulabilirsiniz. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Erçumend Gürçay, Selim ve Kerim Altıok ile birlikte hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel müziklerle dolu dolu yaşayacağınız güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Selim, sevgili Kerim çok teşekkür ediyorum davetimi kırmadınız, Biz bir güzel ]iyoruz. bir muhabbeti daha vesile oldunuz. Yani umarım engellilik sorunlarını bir insan hakları ve demokrasi sorunu olarak görüp çözümü için adım atılır. Yani eşit, özgür ve onurlu, bağımsız, engelsiz bir yaşam en büyük dileğimiz, arzumuz diye düşünüyorum. Programı Josef Feliciano'nun 1969 yılında yazdığı şarkısı Rain ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. every drop of rain I can hear you call call my name right out loud I can hear above the clouds and down here among the puddles you and I together huddle listen to the falling rain listen to the rain listen to the falling rain listen to the rain